Modern Sabahlar Modern bo Sabahlar Modern Sabahlar Ne atta ne eşekte Hele de katıda Aradığın o lezzet Altın satıda Hep pahalı bir Diyerek bozma Asabı İşte altın satı Aile kasabı İşte altın satı Aile kasabı i̇şte Alo <gülüyor> Size özel pirzolalarınızı yediniz mi? Alo, Altın Peki. satır. Alo, Etin Peki. yeni adresi. Altın Peki. satır. Peki. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Ölkemizdik müdürüm. bizden ondan sonra. Et giren yolu, dert girmek için. Müzik geldi oğlum, ona akıllı Aa. ol. Demircan abi günaydın. Alo. Alo. Demircan abi. Kiminle görüşüyorum? Kiminle görüşüyorum Ali? Şaka yaptım Demircan abi ben de Aşk olsun. Sen kimsin? Dur radyonun sesini katıyorum biraz. Evet çok ıı, akros toş yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> akros.